Yeryüzünde ilk Cinayet Şeytanın ivasıyla Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet eden Adem aleyhisselamla Havva Validemiz, cennetten tar dolunup dünyaya gönderildiler. Hz. Adem melekler tarafından Hindistan'ın güneyindeki Seylan adasına, Havva anamızsa Kızıldeniz kenarındaki Cidde şehrinin bulunduğu mıntıkaya bırakılmıştı. Uzun zaman ayrı kaldılar. Adem aleyhisselamla Havva Validemiz, Tevbe ve istiğfara devam ettiler. Lakin bir türlü affa nail olamıyorlardı. Bir gün Adem aleyhisselamın aklına cennette yaşadığı bir vaka geldi. Melekler kendisine cenneti gezdirirlerken teşbihte hata olmazsa bugünkü mahyalar gibi nurani bir yazıyı boşlukta bütün ihtişam ve asaletiyle müşahede etmişti. Bunun ne olduğunu meleklere sorunca da onlardan şu cevabı almıştı. Bu senin neslinden gelecek en son ve en şerefli peygamberin davasının özü olan bir sözdür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Cenab-ı Hak hepimizden evvel O'nun nurunu yaratmış ve O'nu kendi şanı uluhiyetinden sonra en büyük şerefe mazhar kılmıştır. Bir şeref ki Allah'tan gayrı ne mevcutsa hep O'nun şerefine yaratılmıştır. Adem aleyhisselam heyecanlanmış ve ne olaydı, ne olaydı da ben bu mübarek yazıyı her an karşımda göreydim diyerek bir arzu izhar etmişti. Melekler de ona iki elinin baş parmaklarının tırnaklarına bak demişlerdi. Hz. Adem denileni yapınca baş parmaklarının tırnaklarında bu nurani yazıyı görmüş ve üç kere öpüp gözlerine sürerek, ''Nevvir uyûni binûrike ya Muhammed.'' ''Nurunla gözlerimi nurlandır ya Muhammed.'' diye nida etmişti. Bugün yeryüzünde mevcud olan, fakat aslı tahrif edilmiş bulunan İncil nüshalarından birinde anlatılan bu kıssa, Hz. İsa'nın ümmeti Muhammed'den olmanın şerefine imrenmesini ve bu sebeple ahir zamanda tekrar yeryüzüne gönderilmek üzere semavata kaldırılmasını intac eden duasının da amilidir. Bu vakayı hatırlayan Adem aleyhisselam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin indi ilahideki şeref ve itibarını düşünerek, nihayet Cenab-ı Hak'tan onun yüzü suyu hürmetine affını talep edince, bu talep kabul edilmiş ve Allah Teala kendisine Mekke istikametinde yol göstermek üzere bir meleği memur etmiştir. Bu dua bereketiyle Cidde'de yaşamakta bulunan Havva anamızda diğer bir melek rehberliğinde Adem aleyhisselama karşı yola çıkarılmış ve bunlar bir arafe günü ikindi vakti Arafat Dağı'nda buluşup ağlaşmışlar ve tekrar istiğfar etmişlerdir. Hazreti Adem'le Hz. Havva'nın birbirlerine olan muhabbet ve meclubiyetleri Havva'nın farklı bir cinsten değil Adem'in cüzünden halk olunmasındandır. İhsan ve keremi sonsuz olan Cenab-ı Hak, onların dualarını kabul etmenin yanında bir de onların neslinden olup, kıyamete kadar her sene aynı gün ve saatte oraya gelip, af talep edecek olanların kâfesini de affetmek vaat ve lütfunda bulundu ki, hacıların araf'e günü Arafat'a çıkıp istiğfar etmelerinin hikmeti budur. Bu buluşmadan sonra Adem aleyhisselamla Havva validemiz, Allah'ın emriyle bugünkü Mekke şehrinin olduğu yeri vatan edindiler. Bundan dolayı Mekke şehrinin bir adı da Ümmül Kura yani yerleşim bölgelerinin anasıdır. Burada insanlar çoğalmaya başladı. Bu kadar çabuk çoğalmanın hikmeti Havva validemizin bir batında çok çocuk dünyaya getirmesiydi. Rivayete göre takriben 10-15 arası. Bir batında doğan çocuklar birbirleriyle kardeş olurlardı. Birbirleriyle nikahları haramdı ancak diğer bir batında doğanlarla evlenebiliyorlardı. Kabil aynı zamanda ve aynı batında doğan kız kardeşini almak istedi. Habil ise bunun şeriata uygun olmadığını, diğer zamanda doğan kardeşlerinden birini alması gerektiğini ihtar etti. Kabil bu ikazı dikkate almayarak kendisinin yaptığı fiilin doğru bir davranış olduğu iddiasında bulundu. Bunun üzerine Habil, burada kimin doğru hareket ettiğinin anlaşılması için Allah'a birer kurban adamalarını kardeşine tavsiye etti. O zamanlar kurban, herkesin mesleği icabı elinde bulunan varlıktan verilirdi. Kurban verilen bu şeyler bir dağ başına konur, bir müddet sonra da gidip bakılır. Ortadan kaybolan kurban Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmiş olurdu. Habil'in koyun sürüleri vardı. Kurban vermek için içlerinden en semiz ve cüsseli olan bir koçu seçti. Kabil ise ziraatle uğraşırdı, o da en cılız bir buğday demetini kurban olarak ayırdı. Habil ve Kabil bir müddet sonra bıraktıkları kurbanları tetkik için gittiler. Habil'in kurban ettiği koç kabul edilmiş, Kabil'in cılız buğday demeti ise olduğu gibi duruyordu. Kabil öfkelendi, ayet-i kerimede buyuruldu ve çilek kardeşi Habil'i katletti. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de, birisinden habirden kabul edilmiş, diğerinden Kabil'dense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi ve ekledi. El-Maide 27 Andolsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan bile, ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Elmaide 28 Ben şu kötü fiilinden dolayı istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Elmaide 29 Nihayet nefsi onu, Kabil'i, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Elmaide 30 Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil kardeş, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar da olamadım mı ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi. Ve ettiğine yananlardan oldu. Elmaide 31 Aklın vahyin içinde bir değeri vardır. Hikmeti çözer. Vahyin dışında ise akıl, insanı nefsin afetlerine sürükler. Akıl bıçak gibidir. Ekmek de keser, insan da keser. Kabirin aklı ilahi vahyin dışında kaldığı için onu iblale, sapıklığa götürdü ve ahiretini mahvetti. İttika ve ihlas olmayan kimselerde akıl hem kendine hem de umuma karşı o kimsenin zulmünü artırır. Kabil'de olduğu gibi kardeşini katletmeye kadar kasteder. Habil ise ihlaslı kullardan olduğu için akıl nimetini vahyin istikametinde kullanarak Kabil'e nasihatte bulundu ve Allah korkusuyla hareket etti. Nefsin kötü sıfatlarından olan kıskançlık ve haset kimin üzerinde hakimiyet kurarsa bu kişiye her türlü kötülüğü yaptırabilir. Hatta o kardeşini bile öldürmekten çekinmez. Ancak bunun neticesi, dünyada rezil ve rüsvay olarak büyük bir vicdan azabı ile pişmanlık, ahirette de acıklı bir azaptır. Kıskançlar kendi üzerindeki nimeti görmezler, daima başkalarının elindeki nimetleri görürler. İlahi takdire razı değillerdir. Bu hastalığın çaresi, Yine nefsi terbiye ve tezkiye ederek, nefsi emmareden kurtulmak ve nefsi mutmainneye ulaşmak, özellikle Allah'ın verdiğine razı olmak, razıya makamına kavuşmakla mümkündür. Kabil ve Habil'in kişiliklerinde melek-şeytan kutuplaşması vardır. Kabil, şeytan gibi kendi noksanlığını muhatabında aramış, Habil ise bir melek gibi tehdit ve töhmetten değil, Allah'tan korktuğunu hatırlatmıştır. Biri şeytan gibidir etmiş, diğeri ise Allah'a yönelmiştir. İnsanlık tarihinde ilk defa meydana gelen bu adam öldürme, kardeş kanı dökme hadisesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Zulmen öldürülen her insanın kanının günahından, Adem'in iki oğluna da mutlaka bir pay ayrılır. Çünkü adam öldürmeyi ilk adet eden odur. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kim bir hayrı başlatır ve kendinden sonra da onunla amel edilirse, bu kimse hem kendi amelinin ve hem de öbürlerinin amelinin sevabını, onların sevabını eksiltmeksizin aynen alır. Kim de kötü bir iş işlerse, bu kimseye hem kendi işinin günahı, hem de onu takliden işleyenlerin günahı, onlarınkinden bir eksiltme hasıl etmeden aynen gelir. Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki, kim bir hayır'a delalet ederse, kendisinden sonra devam eden o hayırdan, kim de bir şerre sebep olursa, kendisinden sonra teselsül edecek o şerden hisse alır. Adem aleyhisselamın kıssasından alınacak ibretler. 1- Hata karşısında Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi hemen istiğfar etmek. 2- Hiçbir hatamız olmasa dahi Allah'ın nimetlerine karşı layıkıyla şükretmemiz imkansızdır. Şükürdeki bu güçsüzlüğümüzden dolayı istiğfar etmek. 3- Habil gibi ruh sultaniyi cesede, nefsani hayata galebe ettirerek Ahseni takvim sırrına kavuşmak. 4- Hayra sebep olanlar kendisinden sonra gelip aynı hayrı işleyenlerin ecrinden nasip alırlar. Bunun tersine şerre sebep olanlar da kendilerinden sonra aynı şerri irtikab edenlerin suçlarından bir pay yüklenirler. Nitekim Habil hayra, Kabil şerre örnek olmuşlardır. 5. Günah işleyenlerin ruhaniyetleri kaybolmakta ancak istiğfarla tekrar geri verilmektedir. Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva validemizin yasak meyveye yaklaşması hadisesinde olduğu gibi. 6. Günahkarların yüzlerinin kararması Adem aleyhisselam, Habil'i katletmesinden sonra yanına gelen Kabil'e, Habil'i sordu, o da sert bir dille, ben onun çabanı değilim dedi. O esnada Hazreti Adem aleyhisselam Kabil'in simasına baktı, yüzünü kapkara kesilmiş ve nursuzlaşmış gördü. Ve böylece onun Habil'i katlettiğini anladı. 7. İnsan ruhen mükerrem yaratılmıştır. Ve varlıkların en üstünü olduğu bildirilmiştir. Allah Teala buyurur. Muhakkak ki biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. El-İsra 70. Muhakkak ki biz insanı ahsen-i takvim üzere yarattık. Ettiğin 4. Netice olarak... Hazreti Adem yaratılan ilk insandı. Cennet ve dünya hayatını ilk yaşayandı. İlk örtünendi. İlk hata yapandı. İlk tevbe edendi. İlk peygamberdi. Kendisine on sayfa indirilmiştir. İlk tevhid mücadelesi verendi. İlk evlat acısını duyandı. İlk selamlaşandı. Toprağa ilk işleyendi. Aleyhisselam.